Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, günaydın efenizle. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Bir pazartesi sabahı, yeni bir haftanın başı, daha da ötesi yeni bir ayın ilk günü. Olursa hekime kadar diyenler artık nereye kadar olduğu az çok belli oldu. Hekim geldi. <gülüyor> Esprimizin ikinci boyutuna doğru ilerlemeye başladık. Hepinize günaydın. Şehrimizin en nezih trafiklerinden ikisine katılmış olmanın gururuyla bu sabah karşınızdayım. Nasıl sayıyorsun bu trafikleri? Öncelikle günaydın sevgili sefer. Teşekkürler. Günaydın. Ha, ben bir günaydın. Ee, sen de bir günaydın. Hayır, de biz falan. de aynı trafikte geliyoruz sonuçta yani. Yok canım ben de her zaman aynı yolları kullanıyorum da. Kız hasta olunca evden çıkmayacak. Ben dedim bu kız okula gitmediğine göre. Ben de biraz uyuyabilirim. Sen, Sen misin uyuya? Ah en Sanki güzelce var. Sanki bütün Hoşdere'dekiler, Çetin e Emoluduk'takiler. Beni beklemişler. Şey olayım diye. Onlar da Uyusun merak da ettiler. Uyusun de biz ona gönül gösterelim diye. Hayır onlar da merak ettiler sonuçta. Madem de iyi uyudu. Allah Allah ne oldu bu çocuğun sessiz olduğu çıkmıyor diye. Meraktan herhalde yollarda birikmen bunlar. Yani aktarlar sende olunca. <gülüyor> Çünkü bir sordum Oktay'a. Oktay dedim. En aktarlar ne dedin? Anahtarlar Ege'de kalık dedi, o durumda da yapacak bir şey. Ne dedin? Anahtarlar Ege'de? E, kalık, He. beni ara. Altın altında altında demiştim, o olmadı mı? İyi e, günaydın. E, günaydın. Kız arkadaşım şu fonu ya. Başına, Bu arada başına... bir e, uyarıda bulunalım dinleyicilerimize. Ne söylüyor? E, hoş hiç çıkmasınlar, Çetin Hı. Emeç'te hiç takılmasınlar. Trafik şeyden sonra açılıyor. Otlu ne şey var ya, gazeteci. Bu gazete yani sonra biraz açılıyor. kapıdan girdikten sonra ortalık kapıdan yurtlar giriş... bölgesinde Orada açılıyor. Orada trafik devam ediyor. Var mı? O göbekte Tabii. var mı? Var var. <gülüyor> Ay Bu sabah e, gazetelere şöyle hızlıca bakın. Neşe söyleyelim biz ne kadar saydınız? İhtiyan edin. Olayı kapatamayacağım. Ee, gündem e, zamlarla uyandık bu sabah. Zamlarla uyandık da tarihi bir demokrasi Şimdi, şöleni oldu. Hiç ondan bahsetmeyecek ya işte, miyiz? Ya bahsederiz ona dur. Zaman, ya bir demokrasi şöleni. Demokrasi şöleni bu kadar mı şölen gibi olur ya? Tarihi demokrasi şöleni. Çok etkileniyor tabii etkileniyor. böyle şeylerden. Sen gittin mi dün Ben gitmez olur muyum ya? Aldılar mı içeriye? Almadılar en başta. İşte çünkü 6-7 gazete de almamış, Bu adam da almışlardır abi. Efendim, efendim, o kadar da şey hükümet yanlışım falan diye geziyorum. Ben sayın başbakanımızın bir numaralı yalakası olmak istiyorum falan filan. Kusura bakmayın falan dedi. Bir numaralı yalakası efendim. Ben radyo için de çok güzel laf yapar. Evet ben bugüne kadar boş bulunduk şey yapmadık. Bundan sonra bir numarası falan giremezsin kardeşim bana dediler. Tam vurdun önce... hocam. Sen de dükkana geri mi döndün? Ama? Aklıma şey geldi. Pardon dedim. Siz fitne mi yapmaya çalışıyorsunuz? Mi? Ne fitnesi? Yani Sayın Başbakanımız da onu sevenler arasında fitne mi sokmaya çalışıyorsunuz? AKP'yi yıpratmaya mı çalışıyorsun? Ben böyle deyince bunlar bembeyaz oldu. Sen AKP dediysen onlar zaten seni nasıl alacaklar abi? Yok hiç şey olmadı. Aman falan filan yüzleri beyaz oldu falan. Ha. Bunlar siz fitneci, Yok yok geç falan dediler. Ben kapıdan girdim ağlıya ağlıya zaten. Ha girdim mi içeriye? Girdim tabii sonuna kadar. Bağlı. Lavaboyu kullanabilir miyim demişti. Dediler gibi bağırdım, ağladım falan. En sonunda herkes beni tam sevdi. Ya dedim ister misiniz bu şöyledi bizim bar var orada şey. Bağır mı? Lan <gülüyor> bağır mı <gülüyor> diye. <gülüyor> At diye bir vurmuşlar buna. Yani bir adımım daha çok güzel gidiyor. Bu sefer çok güzel gidiyordu. Gene... Son dakikada yani abi, bu dilimi tutamadığımda demokrasi. Kafe diyeceksin. Kafe. Kafe deseydim. Ben bundan, anneme hep öyle diyorum. Kafe diyorum. <gülüyor> o da öyle diyor. Kafe diyor. <gülüyor> Dükkanda <gülüyor> ya da ya. Dükkanda bilemedik onu. Bilemedin tabii. Bilemedin. Demokrasiye gölge düşürdüm ya son dakikada ama gene bir fırsat çıkar herhalde. Bekle ya 2023'e ne kaldı ki. Işte. İyi yine girmişsin içeriye. 2023 değil faal. 2071. Ha doğru. O ne ya? Ben kaçırma sen nasıl? Ben son yarım ya? ben son yarım saati dinledim. Hedef Zaten... 2071 1000 yıllık Anadolu tarihini bakayım güzel hesapladın bravo yani nasıl bizim hedefimiz var mesela modern sabahlar 1999'da başladı ya evet. biz kendi aramızda ne diyorduk Ondan hedef önce, 2099 hedef 2099 diyorduk <gülüyor> saçmalamay falan dediler <gülüyor> de bunu hiç açıklamamıştık Öyle Şu çok artık yani açıklayabiliriz yani çünkü yani o espri yapıldı. Yüzü. Yani nasıl bizim öyle? O da 2071. Yavaş yavaş tamam ee, Ama şimdi yani zam haberleriyle başlayalım. Evet ya biz Çünkü zamiz. Çünkü yalan yanlış veriliyor haberler. Çok özür dilerim. İkisinde gelmiyor muydu bu doğalgaz zam mı? Nasıl nasıl? Pazartesi geliyor İkisinde dediler. İkisinde gelen Nisan'daydı. Sen karıştırdın. 2 Nisan'da geldi. Ya ben pazartesi bugün, bugün doğalgaz alacaktım. Şimdi zam geldiği için almayacağım. Ya. Nasıl olsa zamlı diyor. Ya yüzde kaç nokta? Yüzde on. Hayır yüzde işte. Yüzde on değil işte bak. Aa. Bak işte bak. Hatta Yalan o yanlış. Ay yüzde on. Şey. Ne Yalan alakası yanlış. var? Yalan çığ. Yüzde dokuz nokta sekiz. Bir kere. Yüzde on değil. Aa iyi o zaman Elektriğe ya. Elektriğe kaç? O da öyle bir şey diyor. Hayır yani söyle. He. Yüzde on mu? Hayır işte. Yüzde on nokta bir. Ha, Herkes kendi kafasına göre. 11'e yüz, yani, yüzde on. ikisini topla yüzde on etmiyor yani. Etmiyor bile, doğru. Bir böl çarp bir şey yap. Gerekirse bunu Ki toplanmaz kil yani. Kilowatt saat üzerinden <gülüyor> mantık yap. olarak da toplanmaz. <gülüyor> toplanmaz mantık olarak da. Yani ortalamasını al, bir şeysin yap. Euroya çevir. Bunu zaten abartanlar, buna yüzde on diyenler. diyenler hükümetimizi yıpratmaya çalışan, yıpratmaya çalışan insanlar. Bir takım ideolojik. Tamamen ideal olacak. 9.8'de arasında yani sen onu arttırıyor. Aa. Yukarıya yuvarlayalım. Yuvarlayalım. yuvarlayalım. Yukarıya yuvarlayalım. Enerji aşağıya yuvarlayalım. Yani mesela... şey Bir şeyi de yuvarlama bir şeyi de gerçek söyle. Bir seferde mert ol ya. Elektrik zammı %10 deme. 10.1 efendim doğalgaz zammı. Mert ol 10 deme. 9.8 neyse ne. Ege Mert ol. Yani ee mesela şey anlar var. Aziz Ege Mertol. Şey yapanlar var. Mesela <gülüyor> Aziz Ege Mertol olarak bugün gideceğim. Soyadımı değiştiriyorum kardeşim diye. Mertol hakim beyim. Ne diyorsunuz kardeşim? Mertol yapacağım düzdüm. <gülüyor> Ya şu konuyu lütfen biraz ciddiye evet, alır mısın? Zam, zam konu. konusunu konuşuyoruz. konusu lütfen ciddiye alın. Zam da yani şakaya gelecek bir şey değil. Yani bu, bu yıl içinde ikinci zammış. Bu zamları yani yani hükümetimizi, yıpratmak, kaç, oldu, bu zanları Vay, hükümetimizi yıpratmak için yapıyor olmasınlar? Hiç o konu konuşuldu mu? <gülüyor> Belki oradan bir şey yakalar Ve ko Kongreden hemen sonra yaparsın çok yok. manidar. Manidar değil ideolojik. Yani ve ideolojik. Bir takım odaklar bunu sen ister misin hükümetimizi yıpratın? Odak dedin değil mi? Odaklar. Çok güzel bir tespit. Odak yani. kebab diye kebap var mı? Ege ya Mertos lezzet ya. Odak kebab. Tamam onu da gideceğim. Şey odak kebab ama tek keyli. Odak. Hakim Ortada... Bey, bir o... şey sorabilir miyim? Nasıl abi? Odak kebabın adı da odak olabilir mi? Oda. Ha oda? Ne olmuş bu adama? Çe. <gülüyor> Trafikte <gülüyor> ben biraz sıkıldım. Ruspadan <gülüyor> aralık konuşuyoruz. Trafikte biraz, <gülüyor> biraz sıkılmayacağım. <Sus>. Cümleleri <gülüyor> ulama niyetine bağlıyor. Yani noktasız olarak Odak kebabın özel lezzeti ulama. Semper ulama yapayım mı? nasıl ya ulama? Şöyle oluyor. Asker ol. Asker ol. O örnek mi verilirdi senin eğitimde? Benim de hep ekmek al. Ekmek, Ekmek aldı al. olabilir, asker oldu. Biz tabii ki ideolojik eğitimden geçtik. 12-13 <gülüyor> sonrası tam bu askerin çok... Çatışmaların olduğu... Nefes zaman. aldırmadığı dönem Doğru. Ee, şimdi bir takım hesaplama yapanlar mesela Euro'ya çeviriyor. Neden? Hesap daha iyi anlaşılsın diye. Mesela Kilowatt saatte... Onu bir lira. çevirebilir nokta Oktay ya. Yahu %9.8 zammın. Euro'su da şeyde %9.8 değil midir? Matematik bu. Matematik evrenseldir. Lütfen ya artık ideolojik de yaklaşma Oktay. Yani ideolojik yok... Yani ben... Abi ideolojik yaklaşanlara benim sinirim ya. Ha, tamam. Benim sinirim onlara. Bilelim de aynı, aynı takımda mıyız onu Neymiş? bilelim. Neymiş Nisan'da yapılmış aynı yıl içinde. Iki Kaç sefer. ay geçmiş? Hem elektriğe hem doğalgaza ikinci zammış. Sayıyorum oktan. Nisan'ı say. Nisan. Mayıs. Mayıs. Çünkü Hazine... Nisan'ın başında yapıldı. Ha. Hayır ya. Yani. Tamam. 2 Nisan, Nisan. bak Nisan. Nisan. Mayıs, Haziran, Haziran Temmuz baştan bir dakika baştan beller bir dakika, dakika. beyler. bak beller bunu düzgün bir düzgün yap şey istersiniz gün, gün sayalım bak hayır. Hayır. bir Nisan, iki Temmuz'a <gülüyor> değil en baştan Aslında ay ay düzgün düzgün bir düzgün dakika, düzgün bir düzgün dakika. ay sayalım sevgili dinleyiciler siz de sayın hayır bak Nisan'ın Nisan. ikisinden Mayıs'ın ikisine bir bir Mayıs'ın ikisinden <gülüyor> Haziran'ın ikisine iki Haziran'ın ikisinden Temmuz'un ikisine üç Temmuz'un ikisinden, Ağustos'un ikisine 4. 4 tamam doğru gidiyor. Ağustos'un ikisinden, Eylül'ün ikisine 5. 5. Devam et. Devam et arkadaş. Evet. Eylül'ün Eylül'ün, Eylülün ikisinden. ikisinden. Ekim'in birine. Bak işte olmadı. Bir ay eder mi? Bir ay etmedi. Bir ay etmedi. Ondan Etme. faydalanıyorlar işte bu lafları ederler. Evet işte. E Ondan faydalanıyorlar. Bir gün için. Bir gün için. Yani neymiş çok çabuk zam yapılmış bilmem ne. Zaten bu alt kaç ay saydık ya? 2 saat Aa, 6 ay saydı. alt aydır zaten zamsız kullanıyoruz biz doğal gazı 6 aydır zamsız kullanırken iyi ki bunun 4 ayı yaz aylarına geldi. Ee, sonrasında mı kötü? Doğal gazı lak lak lak lak yakarken iyi öderken mi kötü? Kardeşim... Çünkü bu sistemi zaten... Bu sistem Türkiye'ye geldiğinde neydi? Tek ideolojik olarak tek bir şey var bunun felsefesi var. İstediğin kadar yak, yak. yaptığın kadar öde. <gülüyor> ne kadar? İlla illa kesen şey. orada var. Gür gür gür gür gür gür. Üçe getir, altmışa getir. 7. Yahu kardeşim getir kırka sabitle onu. Getir kırka. Yansın gitsin ya. Hayır. Şimdi bazı, bazı gazetelerimiz, e, bazı gazete daha iyi anlaşılsın diye. Mesela yüzde olarak değil de kilovat saat üzerinden veriyor artışı. Evet. Daha iyi anlaşılsın diye yani kilovat elektrik zamını mesela kilovat saat 1.89 TL faiz. Evet. Neymiş? Bunu bunu niye böyle veriyorlar? Ne olacak? Ben bir şey okuyordum ama <gülüyor> son anda dediğini takip etmedim ama soruna ideolojik diye cevap verdim. <gülüyor> ne kadar güzel. Çevir 1.89'u faiz. Kaç olur? Kaç euro oluyor? Bana euro olarak ben, ben sana, sana söyleyeyim. Bir... 0.81 euroya. E. Güzel. Y Bundan güzeli var mı? 6 ay önce 6 aydır zaten 0 liraya alıyorsun. Bugünün itibaren 0.81 Euro. Böyle düşün. Onun bir de kuvveti... Sabah sabah vallahi şeyim oldu. Yani kongreyi, ko çok... kongreyi konuşamadık yani şu zam haberlerinden. Vay valla bak benim de asaflarım bozuldu. Sanki bir şey. Ne yapalım sana gelen notta ne yazıyor? Çıkalım mı, kalalım mı, gidelim mi? Bence Not durun. Nota mı geldi bize? Nota geldi. Ee, başka neler olmuş neyse. Bu... Bak şimdi adamın şeyini bu notla beraber başka neler olmuş neler bitmiş dünyamızda diye bir bütün laf deme. Bütün, i̇deolojik bütün Bideolojik. şeylerimi muhabbet. Yalnız tabi yani e, bugün vergileri mesela ÖTV yine aynı oranda alınacak. KDV. Aynı. Temel tüketim vergileri. Aynı. Onlar hepsi aynı. Aynı. Onlar, onlar hakkında bir şey yok tabi. O da bize bir teselli oldu. Teselli mi oldu o? Oldu oldu. Yani onlar hakkında hiç bahsedilmiyor. Onlara zam gelmedi diye hiçbir gazetede, hiçbir şeyde bahsedilmiyor. Nedeni ne olabilir? İdeolojik. İdeolojik. Teşekkür ederim. Başka da bir şey yok. Ha. Zam gelenler haber oluyor, zam gelmeyenler haber olmuyor. Bu kadarımız için teşekkür ederim. 2 3 tane şey zam gelince yaz Hop onları. Haber. Ama geri kalan binlerce şeye zam gelmedi. Onlardan neden bahsedilmiyor? İdeolojik olduğu için. Ne Aynen. kadar güzel. Ne kadar güzel. Her bütün bu ideolojik şeyleri tamam anlarım. Demokrasi çerçevesinde anlarım ama dün tarihi bir şölen olmuş. Evet. Bir demokrasi <gülüyor> özür dilerim. Bir demokrasi şöleni olmuş ve bunu bir tarafa atıp da zaman haberleriyle insanların zihnini bulandırmak artık baydı. Baydı. Evet, bundan 20 yıl sonra yapacağımız programdan küçük bir kukle sunduk sizlere sevgili 20 değil hayır, hedef ee, 2071. 70, onu ben 2071. hesap 2071. şimdi çünkü 71'e kadar bu bayağı bir. Aslında bizim tam dediğimiz tarihlere geliyor. Sen görürsün Fahir 2071 ya. Bir dakika, 13 çıkar, bir dakika 13 çıkar 71'den 13 diyelim şimdi. 2013 diye sayayım mı 12 diye ne, sayayım mı? Neyi bak. bulmaya, kaç sene, kaç, bulmaya kaç sene sonra? Yapayım? Kaç sene sonra evriyorum. Şöyle say. 59 2012. Yok yok. 1 Ekim 2012 10, diye saymıyor. O hesaplandı <gülüyor> öyle saymıyor. 58. Ama 98 ediyor totalde. E tamam. E benim 96 gibi net bir hedefim vardı. Hedef benim de hedefimi yerisin. aşıyor yani. Bir iki yılda kaçırıyorum maalesef. Ya, Göremeyeceksin yani. Göremeyeceğim. Göremeyeceğim maalesef. Ya ben sen hükümetimizin döneminde insan ömrünün uzayacağına inanmıyor musun? Uzadı Bu zaten. yani? Zaten uzadı neye inanıp neye inanmıyorum diyecek adam. Sen de onu revize edeceksin ya. Güncelleyeceksin ya. 96 yani. ise 126. Bir yüzde bir şey koyacaksın oraya. Evet sevgili dinleyiciler. Macera dolu yepyeni bir hafta başladı. Bizde tabii yani koşturmalar falan filan bunlar e, tabii ki takdir edersiniz ki kolay şeyler değil. Ama e, elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta karşınızdayız. Şöyle bir espri de düşündük. E, bir haber alalım. Ne oldu ne bitti e, memleketimizde onları bir öğrenelim. E, şöyle de bir ayarlama yapabiliriz. Saat... 9'da 10 arasında olan biteni revize etmek için bu kez revize etmek için bir kez daha modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türk'ün o sabahlarında yeni bir ah, saat başladı. Hey, hey. Radyolarının başındakilere bir kez daha güreydin. Ürttün mü? Ne ne oldu? Neye bağırdın? Demokrasi adına ürktüm. Çok özür dilerim ya. Ürttüm diyor. <gülüyor> <biliyorum>. Ne bağırıyorsun <gülüyor> arkadaşım ya? Allah ben Allah. Ben ne boş bileyim mudur. o kadar daldığını gazeteye <gülüyor> ya. Allah Allah ya. <gülüyor> Ay neyse ya bunları yapmayın. Bunlar ideolojik tartışmalar. İdeolojik. Ama Sayın Bülent Arınç'ın zamanında söylediği gibi Rabbim verdikçe veriyor. Hakikaten bir demokrasi şöleni yaşadık. Bugün bir başka şölen Fulya'da mikrofonlara geri dönüyor. Evet. Hakikaten bunun müjdesini de dinleyiniz. 30 kaç saat 10'dan itibaren olacak sevgili yani Yani yani yani. E bir taraftan da Oktoberfest devam ediyor Oktay rakamlarla Oktoberfest. Öyle mi oldu? Aa, nasıl öyle mi oldu? Başladı, başladı mı? Tam, tam Nasıl başladı başladım ya? O, Çok güzel fest buldum 22, ben. 22 Eylül'de, ne? Otobur fest. Vereceksin mi millete şeyi? Tamamen Ispana. tofu. Topu, Semizli, tofu. efendime söyleyeyim. Topu, mis topu. gibi. Hem ucuz. Hem sağlıklı. Sağlıklı. Hem ucuz hem sağlıklı. Herkesin elinde havucu var, efendim ne derler? prasası var şey onları yiye yiye doluşuyorlar bir kokteyl havasında ne kadar güzel ben şimdi oktoberfest rakamlarla oktoberfest e, vermek istiyorum Rakamları çok kısa ben çok en kısa en son bu münih'te mi oluyordu en münih ya berlin mi ya, ya bunun neydi ya mene, mene. Fay, mene. Mene. uzun olacaksa verme lütfen Hayır, çok, çok kısa ben rakam... münih belediye başkanının fıçıya çaktığını gördüm beni en son çakar çakar, çakar Oktay <gülüyor> geçen haftalarda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 179 kişi başına içilen e, bir Kişi bardak. 4 litre 4 kişi gittik 4'er litre bira içtik. 179 lira hesap ödedik. 70 tane şey yedik. Frankfurt yedik. 179 euro hesap Birim, ödedik. Bir, adet mi birimini de de bir Hayır, bulalım. 179 rakam verebiliyor sadece. Birim veremiyoruz efendim. O zaman fıçı sayısı. Hayır 179 bu sene 179. Aa, düzenleniyor. Zaten Münih Belediye ya. Başkanı'nın da şeyi var. 2071 hedef. Onu onu rakamları bir hesaplamak Hesaplıyoruz, lazım. Hesaplıyoruz onu en son hesaplamak söylüyoruz. lazım. Teki evet, şey köşesinde söylüyoruz. Devam söyleyeyim. ediyoruz. Evet. 300. 300 mü? Evet. 3 ben şu 4 rakamı vereyim de hemen aradan sıyrılayım 300, 250 e, ve 2. Bunlar e, biraya en yakın olma durumuna göre olan koltukların fiyatları. Yani mesela <gülüyor> 300 euro veriyorsun, en Fıçı yakınsın, dibi. Fıçı dibi. en yakısı gidiyorsun, abla dolduruyorsun bardağı orada üçün. Ama 50, 50 euro verirsen uzaktasın. Yani biraz bira, e, <gülüyor> bitmeden de oturamıyorsun. Evet, rakamlarımız şöyle 300 cüzdan, 200 cep telefonu, 50 fotoğraf makinesi ve iki tek taş yüzük festival boyunca kayıp, kaybolmuş. Kayıp bülteni. Evet, kayıp bültenimizi de burada miyaetlendiriyoruz. Oktoberfest'in... Bizim dükkanda kaybolanları ne yapacağız? Bir tane çok çirkin yüzük var ya kayıp. Yo geldi onu sahibi aldı. Geldi aldı. Ay bir fotoğrafını çekseydiniz. Hangisi? Abi, çirkin bir yüzük var ya. Tek yüzük mü? Dur gümüş gibi. Tek, yüzük tek taş mi? yüzük değil. Tek taş demedik zaten. Böyle şey... Böyle çoklu durdu duran süslü senin. Gibi. Hayır. Ha, tek sen tek yüzük. Çoklu, çoklu duran o gün bir gün sonra geldi abi o. Geldi o, o güzel yüzük. Zaten güzel şeyler hemen gecesinde veya ertesi günü alınıyor Olur mu mi? ne kadar güzel beyaz sırka vardı. İki buçuk hafta sonra geldi hanımefendi. Griye dönmüştü o On dört haftada bir tane şemsiye duruyor onu hala sahiplendiremedik. Şemsiye var mı? Şemsiye vardı maalesef şu anda. Kotmont var bir tane. Kotmont sahibini buldum. Geldi mi Kotmont şu? Kod Abi zaten... lütfen birbirimize haber verelim bu tip şeyleri. Helal Kodmod sahibi yüzük değil değil duruyor ama. Çirkin, evet. yüzük, çirkin yüzük gitti diyebiliyorum ben ya. Hı -hı. Onu ben birine vereceğim ama kime vereceğim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dinleyicilerimiz bak nasıl yani konuya ne kadar hakim oldular hemen. Ee, zamlar üzerinden hükümete yüklenenler tamamen ideolojik davranıyor demiş. Ne kadar dinleyicim. güzel. <gülüyor> ne, kadar... <gülüyor> ne kadar derin bir analiz. Ne <gülüyor> <gülüyor> kadar güzel. Yani çok doğru. Kim bu dinleyicimiz? Dinleyicimiz. Ee, Onur, Bunur, bumcu, bumcu Onur diyelim, biz kendisi bilir o kim olduğunu çünkü ismi yazmıyor. Demokrat. Ondan sonra. Demokrat. Bir Demokra konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra e, çeşitli yorumlar var bizim konuştuklar. Yani <gülüyor> hepsi çeşitli yorumlar var. Hepsi bizi çok mantıklı konuştunuz demiş. Yani hepsi bize hak veriyor. Gerçekten. Bize, bize eleştirenlerin de ideolojik. İdeolojik olduğumuzu zaten, zaten biliyoruz. Diyoruz. Eleştirecek olanların. Bakayım maşası. Maşası birilerinin maşası. Kara maşalar. Bu arada James Bond en seksi Bond kızı hangisi diye biliyorsunuz? 50. yıl kutlamaları yapılıyor James Bond serisinin. Aa, sadece ee... James Bond'un 50. yıl serisi mi? Beatles'ın da 50. yıl şeyi kutlanıyor bugün. Çok özel günlerden. Öyle mi dersin. hakikaten? Love Me Do çıkanı. Bir Love Me Do çalalım da neşer. Gerçi oldu 2 Ekim'de çıktı yani evet, de. Ya, niye onu şey yaptı? Demokrasi şöleninde denk gelmek yani için herhalde. tabii. Sanatçı çıktı mı Demokrasi şöleninde? Bakayım. Çıkmadı. Aşık Veysel çalındı galiba değil mi? Bakayım. Evet çalındı. Başka sanatçı? <gülüyor> Maalesef. Kutsiye şey olacakmış da o da diziye başlayınca olmadı tabii. Mısır çıktı, Mısır o sanatçı olmaz, sayılmaz. Ondan sonra sayılmaz. Hamas lideri Ayet Meşal sayılmaz, o sanatçı sayılmaz. yok. Yani <gülüyor> ama orada desen, ın -ın. şölen vardı, yani şölen deyince illa bir sanatçı çıkacak efendim, dansları olacak, şarkılar olacak Demokrasi şöleni oldu orada. Ha öyle bir tabii iki buçuk saatlik bir konuşma yaptı Sayın Başbakanımız. Daha üstüne hangi kutsi mi çıkacaktı? Yani, belki ben, hoş bir şey olabilir. Zamanda Ricky şey Martin mi çıkmıştı? Aa yok. Ricky Martin. Ricky, Ricky Martin ne çıktı? İndi. İndi mi? Çıktı mı merdivenlerden Deniz Baykal olsun. İndi. İndi. İndi mi? İndi mi? Hı -hı. Çıktı gibi geldi bana. İnçik yaptı. İnçik yaptı. yaptı. Bir de yerden alacaksa. Para alalım tabii. İnçiklandı. Para alıyoruz demişler. <gülüyor> En seksi Bond kızı sizce en... hangisi? Çünkü belirlenmiş. Okta şimdi bir sinema... gözümün önünden bir tek tek geçirmem lazım. Yani o, o kadar da kolay bir iş değil en seksi Bond kızı deyince. Benim için akan sular durur Şöyle, bir tarafta. Haliberi. Yani... Haliberi geç. Sinema dünyasında ben yani bütün şeyleri, gişe yapan filmleri falan çok severek izledim. James Bond'lara niye bir şey olamadım, hakim olamadım bilmiyorum. Çok mu var diye. Yani senin... hepsi de böyle tek tek seyrettiğiniz zaman çok güzel de. Bir, ben... bir araya geldiklerinde azıtıyorlar. Hakikaten şey yapamadım ya çok çok fazla var diye galiba bir daha ben. Bunun o, içine... o kadar şey var ona hiç sesini soluğunu çıkartmıyorsun. Ee, uzay yolu diye isim geliyor. Uzay yoluna da çok hakim diyor. Mesela onda mı seyretmedin? Onda yok mesela şey James Bond'da da Daniel Craig'in mesela o ilkini üç defa seyretmek kattım hep yarısında uyudum falan böyle. Ay Allah. Oldu. Demek Güzel ki yanlış zamanda ya. seyredin. Şankanirileri seyrettim ben. Onda uyuman bak. Şankanirileri hiç seyretmedim. İşte yanlış şeyden var. Benim, benim bildiğim James Bond biz babamla sinemaya gittiğimizde bence tip olarak çok zayıf bir James Bond'tu ama en çok onu biliyorum ben. Hangisi Hangisi? Oktay bir giysi işte. Neyi? Bu. Hangisini? James Bond bir tane. Bir tane zayıf. Bir tane bir bir siyah James saçlı zayıf bir adam. Siyah saçlı zayıf adam. Böyle var bir, çok şey var demir dişli bir düşmanı vardı onun. Demir düştü düştü. Hatta demir bir başlıyor. bölümünde demir dişli mıknatısla yakalıyordu falan. Ben de tam ananemin mıknatıs hikayesini anlattığı dönemlerde. O zamanlar mıknatısla 80 şey olmuş. 80'lerin başındaki. 80'lerin James Bond'u. 80'lerinki neydir? Roger Moore diyesim. Roger, Roger Moore. Moore Roger doğru Moore. Doğru söyledim falan. Evet. Valla brav. İşte bravo. benim James Bond'u mu? Oradan hesap edin. Siz ne dedik ya? Benim kafam bu? karıştı. Bir dinleyicimiz şey en demiş. En seksi. Ha. Bana bana bana armağan edeceksiniz demiş. Neyi neyi neyi, Hadi neyi diye Hadi bakayım üç çift göz, üç çift el var ve üç ne, de, ne dedik biz ya? Başka bir radyo dinleyip bize, bize tweet'i atmayın lütfen. Ben ne dedik? Yüzük mü acaba dükkanı vereceğiz dedik ya Yüzlük. bana armağan edin diye. Ha verecek miyiz dedik mi? Ha yani tamam. bilmiyorum kime vereceğiz ne yapacağız falan. O daha diyor. belli olmadı açıklayacağız belli olunca. Şimdi ben sayayım kadınları sayayım. Bond, ıı, bond kadınlarını evet. Bond bayanları. <gülüyor> bayan bond. Bay ve bayan bond buyurun. <gülüyor> Heliberi. beri. Pas. Heli veri geçiniriz. Ondan sonra Dünyanlığı Claudine. Dünyanın en sıkıcı filmiyle Oscar aldığı için zaten bir daha toparlayamadı farkındaysanız. Monster'la mı almıştın? Monster'la Monster mı? Ne, öyle bir şeydi. Claudine All Girl. Claudine <gülüyor> bir bir yani. Onu ona bir virgül bir. koyabiliriz. Eva Green. Eva Green değil Eva, Eva Green. Eva Green. Eva Eva Yılların Eva'sı. Dönüş Richards. Dönüş Richard. Richards. Dennis Can'dır. Ursula Andres. Adam'dır. Ursula Andres Bond kadınının dibidir. E o zaman seçim birini bunlardan biri. Bu kadar mı? Bunlardan biri. Ulan o kadar mi? şey hep bunu bu kızları mı kullanmışlar? Yazık. Ya bunlar yani birkaç isim pek çok daha bom. Vallahi birkaç var. isim deyince tabii ki Ursula Andress'i. Bence yine... de Ursula. Amir. Ursula diyorum ben. Vallahi ikinizi de o zaman yanaklarınızdan öpüyorum. Teşekkür ederim. Aynı, aynı kafada mıymışız? aynı kafası. Tayla. Bom kafası, kafası, tayla, bonk tayla, bonk kafası tayla, tayla. Kafası 62 yılında çekilen Doktor No filminde. Değil mi? Doktor Mr. No diye. Şan Khan ile başrol paylaşan ve denizler içinde denizlerden e, gelen. gelen. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> Çıkıp gelen Ursula Andres Şimdi 76 yaşında Maşallah ee, Yani görseniz gerçekten Gönül yazar yanında yani yaşlı kalır öyle söyleyeyim size ee, Ve en seksi Bond kızı olarak seçilmiş ya, Bizim artık bir seksiydi biz yok Ursula, Ursula Andres'in son halini de e, <gülüyor> Görmeyelim ha, Ursula Andres Onu da görmeyelim be, be Oktay ve Dünyayı Değiştiren Şarkı diye bugün gazetelerde duyuruluyor hakikaten de öyle. Beatles'la devam edelim. Love Me Do. 103.1 Keyifli Radyo On Keyif etesi. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo On Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Daha coşkulu başlayabilirdim konuşmalarıma ama stüdyoda bazıları korktuğu için artık sakin konuşuyorum. Yanlış yerde tırnak hareketi yaptın yalnız. Ben bilmiyorum zaten. Güzel tırnak kullanan görmedim hiç hayatta. Aa Çok güzel kullananlar var. Tırnakçı, Tırnakçı. Kadar... Tırnakçı Yusuf'u bilmez misin ya? En güzel şeydir o yani. En güzel tırnak kullanan adamdır. Buyurun efendim neler olmuş neler bitmiş. Neler olacak neler bitçekeke pek bir numara yok tabi her tarafta şölenler yaşanırken e, bir taraftan da e, Harry Potter serisiyle dünyada milyarlarca okuyucu kazanan e, sevgili Rowling'in beklenen yeni kitabı. Rowling değil J.K. Rowling. J.K. Tenek içinde söylüyorum. Yerde, Casual We Say. Adlı e, eseri e, edebiyat dünyasında hayal kırıklığı yarattı. Graliç adam daha zengin J.K. Rowling. Evet ya susun. vallahi billahi bir de o da rahat rahat ister yazarım ister yazmam istersem afedersin. Bu gene çocuk fantastik edebiyatı mı Yoksa bu yetişkinlere, yönelik, yetişkinlere açık yönelik açık seçik öpüşmeli falan bir. Adult contemporary dediğini. Gerçi dediğimiz... ben dün Harry Potter'ı izliyordum gece 3'te orada da gene. Sen sapık mısın gecenin 3'ünde. Gaz çıkarıyorum abi gaz <gülüyor> çıkarıyorum ne yapayım gaz çıkarırken ne yapayım duvara mı bakayım. E koyuyorum, oradan koyuyorum abi. Koyuyorum abi, oradan, <gülüyor> oradan filme <koyuyorum>. bakıyorum. <gülüyor> filme bakıyorum, çocuğun gazını çıkarıyorum. Ondan sonra sastımı koyuyorum, seyrediyorum. Ee, yeni kitabı... Orada hakkında... bayağı gene öpüşmeler falan vardı, Harry Potter'da da. Aman ne olacak sende yani, gencecik çocukların orada e, şeyleri... İşte ben ondan rahatsızlıyorum, o yani. çocuk elimizde doğdu ya. Yani, yani, yani değil mi? Ee, kitap e, beklenen e, daha doğrusu ilgi azalmış kitaba yayın evleri kitabın fiyatını bir hafta içinde düşürmeye başlamışlar falanlar filanlar bunun üzerine Vatan Gazetesi nasıl bir manşet atmış olabilir? Ben o güzel manşeti gördüm. Ben, ben bilmiyorum ya dur yavaş yavaş. O yüzden ya. bilmiyormuş gibi yapamayacağım. Yani Potter Harry Potter serisinin e, maalesef e, yani burada işte casual vacancy söylesene Fahir çok merak ettim ya Potter Potter döküldü <gülüyor> Vatan gazetesi bir kez daha teşekkür ediyoruz sevgili Jay. Sadece işte döküldü demiş ya potur potur bıraktı da diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> potur potur bıraktı. <gülüyor> Sadece yalnız vatan değil bunu galiba bütün dünyadaki bütün gazeteler falan bekliyor. Dünyada mu? patır patır Kadının... bırakma diye bir şey var mı kavram? Çeşit çeşit çünkü biz bunu Türkçe'nin elastik yapısı diye biliyoruz çeşit çeşit espri yapıldı ya bu kadın bu kitabı ile ilgili de ondan yani başarısız kötü bilmem ne çok çirkin falan böyle bekleniyordu yani bir takım servet düşmanları o evet yazılarını yani. hazırlayıp ya. beklediler önce. birkaç milyon boyuttu. pound daha kazansaydı çok mu kötü olurdu hiç kazandı zaten onu birkaç milyon pound kazan O kitap kitabın ismi ortaya çıktı an kazanmaya başladı J.K Rowling her gün giriyormuş bakıyormuş İnternet bakıyor. Tıkır tıkır, tıkır tıkır <gülüyor> ne kadar şey ne etmiyorum. kadar hesabıma geçti diye. Ne kadar nakit, ne kadar kredi kartı diye de bakıyormuş. <gülüyor> Onda carilerde var mı? Var tabii canım, var işte, ya, olmaz. Ne iş kitap yiyemez mesela 15 beş cari. <gülüyor> Op cari. Öyle, yayıncımız deseler çay içiyor, kahve içiyor, bir şey yapıyor. Ödenmezler orkestrasına onlar... geri verir hemen ağında. <gülüyor> ama neyse işte J.K. Rowling'in şeyi bizi. Abi bu kadar... arada kitapta çok iyi değilmiş galiba. Yani öyle bir şey de var yani. E, paraları kazandı ya, ama. Her kitap iyi olacak diye bir şey yok. Harry Potter'lar bile kendi içinde iyisi var, kötüsü var. Yani hikaye devam ediyor yetmesine de daha iyi Harry Potter bölümleri yok mu? Var tabi canım olmaz mı? Daha iyi tabi. Daha güzel bölümleri var. Gibi gibi. Hmm. Gibi gibi gibi. <gülüyor> Bugünkü yayınımızı da böyle bitiriyoruz. Buyurun efendim. E, eşek sütüyle ilgili bir şey var. Aa, eşek, eşek sütü. Eşek Ol, sütü. Çünkü... Oldu mu eşek sütü ya? Eşek sütü tabii, en tabii. lezzetli şey deniyordu eşek sütüne. Vallahi bilmiyorum da fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Çünkü kansere iyi geldi diye söyleniyor. Şimdi eşek sütünü sağarken tabii insan normal süt sağdan adam eşek sütünü de nereden tutacağını e, çok Onu rahat eşek anladım. sütü diye başka <gülüyor> bir yani Ne var burada? Eşeği sütü var. Eşeği hala. sütünün tadı kaçtı. Yani hakikaten neler neler oluyor ee, beş... Eşeğin sütüne su, su kaçırma denir. Su, su kaçırma denir. Evet, eşeğin sütüne su kaçırma diye de geçer. Ee, çok da vermiyormuş ya bu eşek sütü dediğin öyle hayvana bakıyorsun da böyle kallavi bir şey gibi duruyor ama hiç öyle yani. Hayvanın büyüdüğüyle orası... alakası yok tabii hiç yan yana gelecek kelime değil ya kallavi. Daha ufak hayvan var mı çiftlikte? Ya canım eşekte sonuçta biraz şey yani ona bakacak olursan, değil mi? Niye yani... ya eşek en altta durmuyor mu bremen mızıkacılarında? Şeyde besin piramidinde mi? En altta eşek var, orkestra piramidi Üste yumurta. Ya, orkestra piramidi diye düşünüyorum. Tavuğun üstüne mi çıkacak? O şey gibidir, kolon gibidir. Eşek, köpek, Bütün... kedi, horoz, dördü gitmişler bak. Dört kişi. Dört kişi. <gülüyor> Birer kebap almışlar, <gülüyor> bir büyük bırakın. Kaç para? Veze de söylemişler, ben sana söylüyorum. Adam başı 15 pounda çıkmışlar. İyi. İyi, iyi paralar bunlar. Ee, eşek, eşek sütünü aboneciz artık. Abone vallahi abone ola bilmiyorum işte. Eşek sütünü bana Türkiye biraz ihmal ediyor bence. Ha çok faydalı bir şeymiş. O yakında çıkar. Yani böyle bir bu bu haber gazeteye düştü safaet. Yakında çıkar. Çiftlikler kurulur. Yakında. Eşek çiftlikleri. Amca ee, bu arada yine bir gelişme bilmiyorum. Siz Aline her gün ne yediriyorsun sabah kahvaltıda? Evet. <gülüyor> Güzel. Güzel. Bak o güzel. Her gün yedirdiğim bir şey söylemenler. Her gün yedirdiğimiz yumurta. Ne, ne, veriyoruz. Yumurta ve doğru da yapıyorsunuz. Yumurta yedirin. Her gün çocuğunuzda yumurta yedirin diyor uzmanlar. Proteinler, vitaminler, mineraller, besleyicilikler falan filan. Ondan sonra okulların neden böyle koktuğu belli oluyor. Günde bir yumurta. Bir, bir sıkıntısı o kokusu. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Ben çok hızlı krep yapıyorum bu arada. Krep be. Krep be. Hakikaten şey gibi yani e, normal insanın yumurta kırmakta gibi krep vege, Kremer kremer karşıda orada Aman benzetme ona Fahir. Ama sonu benzemesi. Adamın daha yeni bir oldu. Orada pancake yapıyordu. Ben krep yapıyorum. Bana krep, ben... kreper kreper karşı. Ve çok güzel yapıyor. Hiç duyulmadı okta şey yapma. P rahat o rahat ol yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi, bunu niye söyledin şimdi? İşte çok güzel vardı. bir yani bölümde. Işte böyle bir genel kültür. Oktay'cım sana, ben tekin yağdı bir... taze fasulyeyi çok güzel yaparım. <gülüyor> Yarışmada sorarlar belki. EKK'ye en çok sapmaları hmm. neyi hızlı yapıyor? Beynizi eşinizi tanıyor musun yarışmasında mı? Ben yani ona, ona işinize... biz girmeyeceğiz de o yüzden. Hani beraber gireceğiz. Olsun fayir, yani onu altın çizmekte fayda var. Yani. Sen bu adamın ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hayır. Uganda ile bütün ilişkilerimiz şu anda... Aa, dün Boy Uganda Büyükelçisi bana soğuk davrandı. Ne oldu? Abi işte o şeyden. Türkiye, olaydan sonra. Bizim ne? olaydan sonra ya. Ne yaptınız? Yani. Ben bilmem eşim bilire mi onlardan habersiz Bize lazım? eş zannediyorlar. Hayır şöyle ki benim doğum günümün olduğunda adamcağız... Yani adamcağız dediğim ne denir? Sayın elçimiz. Sayın elçi denmez. Hani... Daha Onun... sertini söyleyeyim mi? Majesteleri diye Majesteleri, he, majesteleri diye. Sayın Büyükelçi. Hayır hay majesteleri. Sayın Büyükelçi diye. Sayın Büyükelçi majesteleri falan fıstık diye geçer. Majesteleri geliyor diyor ki Oktay'a. o diyor doğum günü kutlanıyor. Sizin doğum gününüz mü diyor. Bu arkadaş diyor ki. Yok benim değil diyor İngilizcesiyle. Diyor this is benim, not mine diyor. Bu benim senin için. sen orada değildin bir kere. Müsaade edersen ben anladım. <gülüyor> ben olay Adam bana şey şey bakıyor. Sen orada değildin. Sen, sen burada olayın nesnesisin. <gülüyor> evet. Sen sen bir sakin ol. Şöyle oldu. E, şimdi Fahir o gün 8-9 tane pasta üfledi ya. Evet. Onlardan biri. Tamam. Hatırlamıyorum dükkanımızda. E, efendim coşku e, bir yandan işte üflemeler bir yandan falan filan derken adam da içeride ne oluyor diye. Rahatsız oldu. Şöyle bir lavaboya, lavaboya gitme bahanesiyle oradan geçerken sanırım doğum günü dedi. O güzel İngilizcesiyle. <gülüyor> Bundan sonra evet çok doğru bildiniz. Doğum günü dedim. Sayın majesteleri. Sa sanırım dedi sizin doğum gününüz dedi. Bundan sonra hayır dedim benim değil. Benim bir arkadaşımın dedim. Orada bırak kaydım iyiydi. Sonra orada niyeyse ben bir, bir şey dedim. My partner dedim. <gülüyor> durup durup Adam onu duydu. Yüzü bembeyaz oldu ki düşün. Uganda'da düşün büyük mi? etsin. Yüzünün bembeyaz olması nedeni. Beti benze attı yani. Beti demek ki dedi, Türkiye'de dedi, bunlar dedi çok normal dedi. Ve Uganda'da da şey miymiş tepki mi görüyormuş? Uganda'da, e, tabii yani, mi? Uganda'da, Uganda'da henüz da. hazır değil. Ondan sonra my partner deyince öyle gitti. Geçerken de şöyle tekrar dışarıya doğru çıkarken göz ucuyla baktı. O samimi adam gitti. Hep göz ucu artık. Göz ucu. Şimdi Fahir'e de bana da Gözücüyle bakıyor. Göz bakıyor. Acaba ne yapıyorlar? Nasıl bir şey var? Karşı ne yapıyorsa kendimize yapıyorsa ne, ne Sana abi. ne diyeceğim? Bugün Allah gideceğim Allah. açık açık söyleyeceğim, Sana bağıracağım be. adama yüzünü. Yapma Oktay. Çünkü Uganda ile ilişkilerimizin bu noktaya gelmesini ben kabul edemem. Yani sonuçta tabii adam sizi görüyor mesela. Beni de görüyor alışverişler dönerken. Ben hep tek başıma ama siz hep <gülüyor> <gülüyor> büyük markete ikiniz gidiyorsunuz ya orada zaten parçaları bir birleştirdiği zaman şeydir yani tabi bu, bu herhalde şey <gülüyor> hatta karısıyla şeydir evde onun çocuğu var o öyle değildir o öbürü ikisi hep marketten beraber dönüyorlar <gülüyor> öbürü yazık Te, tek torbayla iti o alıyor öbürleri büyük büyük alıyorlar beraber alıyor <gülüyor> böyle kendi aralarında konuşuyorlarmış zaten rapor rapor diye bunları veriyormuş işte Alttaki bir şey var. O ne? yüzden ben yani... öyle bir yanlış anlama varsa onu besleyecek güzel şeyler yapayım bari önümüzdeki günlerde. <gülüyor> ya bu arada Enheduwe evlenmiş. Enheduwe. Mutluluklar diliyoruz. Kedi kadın, iri bir kadın. Koca Gülük ağızlı. <gülüyor> koca ağızlı kadın oyuncumuz, e, aktör ve mücevher tasarımcısı Edim Şunlunlu. Bence o abp de. tip mücevher tasarımcılığı rak. Mücev <gülüyor> <gülüyor> mücevher tasarımcısı dedi takı tasarım yine, evet. değil mi adam? Tak tas. Ee, Kaliforniya kıyısındaki Kaliforniya e, rol lütfen teşekkürler. <gülüyor> ne oldu? Herkes herbeş çağrışımda gidiyor. Ben de <gülüyor> e, nikah töreni yaklaşık 100 kişi katıldı. İyi, i̇yi. Ondan sonra küçükmüş ama yani Hollywood yıldızı şey. 100 kişi wow, yani. Sırf 50'si adamın takı, taktığı... taktığım Gerçi ne takı gelmiştir. Of. Acayip takı gelmiş ya. Of. Kompli takılan takı şey. Kolunu yani. kaldıramıyormuş Enhedev. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kol değil ya. Aha bileğinden bileğindendir sene kadar Oktay yemin Elezikler, ediyorum. Lezikler bilezikler. Torbayla toplamışlar. Enhedev 29. Adam Schumann'la 31 Kasım ayında nişanlanmıştı hatırlıyorsanız. Evet. Ee, ondan sonra. Ben hiç tahmin etmiyordum nişanlandıktan sonra evleneceklerini Çok enter <gülüyor> <gülüyor> enteresan oldu bu. Kır Hı -hı. düğünü mü yapak demiş. Ya ne alakası. <gülüyor> <En> Anne <-Hade Bey. gülüyor> Dopuklarımız batıyor diye istememişler orada. Hır yapak mı demişler. <gülüyor> ondan sonra e, böyle küçük bir e, şeyle nezih bir beraberlik. Nezih bir yani, kafede. Nezih bir düğün töreniyle ondan sonra mutluluklar diliyoruz kendilerine. Ya ne dileyecektik Oktay? Ya ne dileyecektik? Başka kimler evlenmiş ya? Başka kimler evlenmiş? Meltem Cumbul. Meltem Cumbul da evlenmiş. Aa, düğün yapmışlar Tabii, bir daha. Kuşadası'nda düğün olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. bakalım. Mutlulukları bir kez daha diliyoruz. Ve John Jet'le devam ediyoruz Modern Sabahları. Sevgili sanat severler. Alo rock and roll yüzer şok gibi radyo today Moldan sabahlar Moldan sabahlar Moldan sabahlar Rock and roll'un hastasıyım dedi John Jett Modern sabahlar devam ediyor 9.50 oldu saatimiz pazartesi sabahında yeni bir haftaya başladık ekime başladık sevgili dinleyiciler artık havalar serinleyecek Hastalıklar, hastacıklıklar. Yapma, yapma, lütfen. yapma lütfen. Bak ne kadar güzel. Ne zaman geliyor onunla ilgili bir şey var mı? 3-6-8-15 derece kadar düşüşler gerçekleşecek bu hafta içerisinde. Bu hafta. Bittik yani. Hmm, bu hafta. Bittiğimizin resmidir. Donanza. Eskilerin deyimiyle donanza. donanza. Buyurun efendim. Ee, kokain kaçakçıları geçiniz. En ağır ceza yapmışlar. En ağır cezayı var. hak ediyorlar da. Ee, 7,5 kilo kokaini sen tut muzların içine bas bas götür bas bas götür olacak iş mi? Bas bas Kokainımızla... ha, ra, daha mı geleceğiz dünyaya hey evet ee, bakalım bir marketten bize reklam teklifi geldi <gülüyor> <gülüyor> oksu son şarkıdaki onun için benim, var var ya. <gülüyor> benim fikirlerim var onun yapayım mı? o fikirlerini bizle paylaşmak ister misin? üniversiteli olmak için son gün bugün ha? evet ek kontenjanlar değil ha, mi? ek kontenjanlar 170.000'den fazlası örgün eğitimde olmak üzere üniversitelerde boş kalan yaklaşık 290.000 kontenjana son gün. Son hmm. son son. Başvuru son. için bu arkadaşlara da son günü beklemelerini tavsiye ediyoruz. Eee şey seyrettiniz mi bilmiyorum. Ganga, ganga, ganga, gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. <Gülüyor> Seyrettin mi Senegi? Ben e, dükkanda izledim ama nasıl izledim? Nasıl? Sesini müşterilerimize vermeyim diye bir klibi gördüm sadece. Abi. Şarkıyı da e, daha sonra bir kere duydum. Di Galip, sezetmemiz var mı ya? Olması lazım. Bizde bir Gangnam Style varsa o şey onunla ilgili haberimiz var. Güney Koreli pop yıldızı. Neyse. Neymiş ismi neymiş beyefendi? Psy diye, diye geçiyor. Psy diye yazılıyor. Psy okunur. Say. Çünkü Korece'de P'ler okunmaz. Oktay Psy diye okunur. Mesela, mesela Fizik Singlo? diye okunmaz mesela. Psy diye yazılır mesela. fizik diye okunur. O değişik şey. Aç. Aç. Bundan sonra komple bunu çalıyoruz abicim. Sabah akşam ve danslı. <gülüyor> Benim telefonum böyle çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi başlayalım ben devam edeyim. Biraz dinleyelim ama. Bu şarkıda bir numara yok tabi de. Bir şarkıda numara çok aslında. Ama İki klipte adam biraz sevimsiz ama çok kıvrak ya. Aa. Kliple birleşince galiba. Yoksa pump up'lı Cem'den farklı yok bu şarkının. Bak biraz dinle ben sana alt metinlerini vereceğim birazdan. Herkes dinliyor ama böyle bakıyor videosuna. Aa ne komikten hiç alakası yok. Hiç alakası sosyal yok. mesaj sosyal mesaj. De, bir burasını seviyorum. <gülüyor> Oktay, bu, da, bu da şimdi? tamamen Ülkelerden puan almak için yapılmış bir değişiklik Müzikal şey bak Bak, bak. buralarda hep Korece söylüyor Burası bak. cool prosody var, Burada prosody var O bekleme Keşke. o kadar zor ki Ben mesela böyle hit yapsam İçinde bir boşluk olsa falan, orada heyecanı belli eder. Don don don don don. diye <gülüyor> orada bir heter sesini çıkarıyorum muhakkak. Şimdi esas da, eğlenceli bir şarkı bu ya. Evet çok eğlenceli, eğlenceli ama ülkedeki e, sınıf çatışmasını e, hiç yani bu aslında evet. bir vücud diye de tabir ettiğimiz hecüp ve girer. Eee onu ayrıca cuma günü de konuşuruz ama Gangnam Style'da şöyle oluyor şimdi. Gang... Mahsub bedeninin içi bozuldu diye şey yapacaklar amına. Yani neredenleri nereye hiç çektiler sohbet edecekler. Şimdi sayıyoruz ama artısında bu adam cihazın esas açılımı Park Gaye Sang eee olur. Maalesef ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ee, zengin bir... E... Bebe. Bebe. Zengin mahallesinde büyümüş, çok affedersiniz. Ee, lüks ve savurgan hayat tarzını e, hıcv ediyor burada. Şiar edinmiş. Tabii. Mesela e, tüketim kültürünü eleştiride bulunuyor. Dikkatle izleyenler de fark edeceği gibi klibin başında say, güneşli bir plajda uzanıyor, güzel kadınlar ona yelpaze sağlıyor. Ancak kamera geniş açıya geçtiğinde sayın bir çocuk farkında olduğu kadınların da hayal ürünü olduğu anlaşılır. Gangsterlerle sauna ya, emeklilerle havuza giren, sayın dans ettiği kulübünde aslında bir turist otobüsü olduğu gerçeğiyle de yüz yüze kaldık. Yalnız Fire gerçekten bu şarkıyı yani şu senin Korecan olmasa nasıl çözecektin? Yani hiç? yani hakda ya hep hata... ben dinliyorum. Hep <gülüyor> eğleniyorum. Ya yani kan akıyormuş şarkıda ya. Ya kan akar. Kan Yalnız. akacak. Başka? Başka mı? Daha ne olsun ya? İşte sıcaklıkları da 3 derece azalttım. Ben daha ne yapayım? yani ya Şarkıda başka bir numara yok mu? Şarkı biraz da... daha çevir diye diyor yani. ha Biraz daha mı çevir ha, hani? Biraz dinle dinle Çünkü zaten mi? benim Fay anladığım kadarıyla... Benim kadar... Koreç'em o kadar maalesef. Yok benim e, anladığım kadarıyla şarkının sözlerini de çevirmeden klibi anlattın bize. Ya, klibi anlattın da yani... Olur o... mu canım Gangnam Style'a ayar veriyor falan filan. Ayar, ayrıca Gangnam mi? orada bir şey yani... ikiye ayıran, şehri ikiye ayıran yani. bir yer ya, yani. Ya nasıl Budapest'te Budapest'te? Hı -hı. O da o yani. Aynısın. Zaten bu adamın açık babası var. Jabba'mı da okumuşum. var diye. Sexy Lady dediğine göre artık yavaş yavaş programı. Ben sözlerini çevireyim mi size? Yani İngilizce'de Sexy Lady. Portatif bilgisayarından bunu da mı buldun? Oktay? Onu da buldum. Hayır yani şey yanlışım varsa sen düzeltirsin. Tamam Çünkü ben yardımcı olayım kaynak sana. Kaynak çok şey değil ama. Oppa Diye başlıyor şarkı. Hı -hı. Gangnam tarzıdır <gülüyor> diye devam ediyor Gangnam tarzı anlamayanlar için bir kere daha Gangnam tarzıyla kafası gün boyunca sıcak ve insancıl bir kız diyor. Bu şarkıyla da çevirince bir şey gibi oldu. Evet ya. olmadı. Bence kastmıyorum daha fazla isterseniz programı. Neyse öyle, da... sonunda... öyle diyor diyor. En sonda öyle diyor. Sexy bayan diyor. Seksi kadın diyor, bebeğim diyor falan. Hoppa diyor, dans ediyor, bitiyor, gidiyor ya. Yani neden toparlayalım diyorum. Niye? Fulye uzun zamandır beri ilk Aa, defa sunuyor. Ya yani. girecek. Sevgili dinleyicilerimize bir kez daha müjdesini verelim. Fulye döndü Biz radyomuza. Bir de, hı hı bir de buraları havalandıralım. Evet doğru. Leş gibi şey yaptık yani. Üç adam. Üç adam. lap lapla bu lap, çamurlu ayaklarımızla İtahırına döndürdük yani. Ekşi ekşi sütü stüdyo vallahi. Yarın sabah yeniden ile dileğiyle. Hoşçakalın.